Oh yeah. çek Merhaba kainat, bugün 1 Temmuz Cuma, yıl 2011, ay 7, gün 182, Hazır 57 1432, Hicri Recep 29, 1427, Rumi Haziran 18 Denizcilik Bayramı Dünya Mimarlar Günü Günün malumatı Temmuz Güya, yıldızlara tapan bir zümre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 Matbaacıların ustası ve hocası Vili Bülümel vefat etti. Vili Bülümel çalışma hayatı boyunca matbaacılık mesleğinde çalışanlara bilgi bakımından elinden gelen kolaylığı göstermiştir. Yemek listesi gün 182. Etli Ayşe Kadın fasulyesi, fırında makarna, salata ve meyve. Büyük saatli marif, saatli marif takvimi. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Mahir İlgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple haftanın son Açık Gazetesi'ni hazırlıyoruz. Günaydın. Günaydın. günaydın. Evet günaydın. 55 yıl önce bugün tam Elvis Presley NBC TV'nin bir zamanlar çok ünlü olan The Steve Allen Show. Adlı gösterisine çıkmış ve burada Hound Dog'u canlı bir köpek eşliğinde seslendirmiş. Ve Amerikalı televizyon kritiklerinden John de adı ağza bile alınamayacak. Tamamen yeteneksiz, vulgar, bayağı genç bir gösterici olarak tarif etmiş. Beğenmemiş yani. Zaten parçanın bestecileri de ne olduğunu anlayamamışlardı Elvis Presley daha sonra da zaten herhangi bir kalça hareketi yapmaması yönünde aile ahlakına muzur olduğu için de yasak gelmişti Elvis sonra da anlattığına göre küçük parmağımı oynatmama izin verdiler ben de onu yaptım sadece diyordu <gülüyor> Rory Akaroğlu'nun dolu şikayeleri böyle şeylerle dolu ve bu güzellikte size anlatacağımız muhtemelen son güzellik olabilir bugünün haberleri açısından. Ve iyi başlayalım diye şey yaptım. Sona saklasaydınız bunu. <gülüyor> i̇yi, açılış böyle olunca daha kolay bir şekerle kaplanmış hap gibi olacak şimdi vereceğimiz özetle ezet haberler. Şimdi her şeyden önce bir kısa özet verelim. Dünya e, adam akıllı çıldırma eşiğinde olduğunu gösteren devletlerin, yönetimlerin bazı şeyler var. Özellikle mesela Gazze'ye doğru yola çıkmakta olan hazırlıklarını bitirmiş olan aktivistlerin gemileri. E, ikinci bir geminin daha sabotaja uğramış olduğu haberi var. Ve Göcek'te yapılmış bu Türkiye sularında. İsrail'i suçluyorlar ve öyle bir şey ki Özellikle de açık denize geçince açılınca bozulacak şekilde kesilmiş Pervane şaftı Dolayısıyla maksimum zarar verilecek şekildeymiş bayağı ilginç gelişmeler var ama her şeye rağmen yola çıkılacak sanıyorum Zaten Fransa'dan bir tekne yola çıktı. Açık denizde buluşup ondan sonra da Gazze'ye doğru bütün engellemelere, sabotajı. Kabotaj bayramının haberlerinde bu sabotaj haberleri var. Ve şantajı var bir sürü de. Uzun süreleri duymamıştım kabotaj bayramını. <gülüyor> i̇şte şimdi <gülüyor> vesile olabiliyor. Evet. Ona vesile oldu. Böyle bir... Durum var. İsrail filosunun, İlgazda filosunda gemiyi sabote etmekle suçlandı. Bu haberi yapabiliriz. Washington'da okey verdi zaten buna. İsterseniz zaten bu haberi yapmaya başlayalım. Çünkü bugün Cuma vakitte bulamayacağız. Özetleri geçtikten sonra diğer haberleri. Ee, tamam öyle yapalım öyle o zaman. Yapalım. Yani e, bununla başlayalım. Bütün dünyadaki kaynaşmadan da devam edebiliriz. has bildiriyor şeyden. E, Haretz gazetesinden. Ve e, kesinlikle bir basın toplantısı da yapmışlar. İsrail tamamen kuşatmayı Gazze'den Yunanistan'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de taşere etmeye çalışıyor. Taşeronluğunu ona vermeye çalışıyor demiş Dror Filer basın konferansında. Yani iki diğer ülkeyi de suç ortağı haline getiriyor. Blo bloke ederek filoyu abduka'yı alarak uyarılar, tehditler, bürokratik engellemeler ve provokasyon söylemleriyle birlikte bir çeşit çok ilginç aslında söyledikleri şey. Çünkü bir çeşit gazel gazelleştirme yapıyorlar diyorlar. Yani gazede insanlar nasıl mesela şey yapıyorlarsa yaşıyorlarsa Gazze şeridindeki kuşatma yıllar, on yıllar boyunca yaşadıkları şartlara benzer bir şeyi denemekteler bu aktivistler de demiş. Çünkü kendi iradeleri dışında birkaç kilometrelik bir şeyde tutuluyorlar, çapı, yarı çapı birkaç kilometre olan bir yerde hapis tutuluyorlar. Eylemciler de Yunanistan bırakmıyor çünkü gemilerin gitmesini. Ondan sonra sürekli olarak daha üst güçler tarafından planları engelleniyor. Sabotajlara uğruyorlar. Ve şantajlara uğruyorlar. Ama buna rağmen de İsrail dünyadaki tek e, haydut devlet olmayacak. E, bir süs daha var fakat bütün e, dünya vatandaşları bir araya gelsinler diye konuşmuş bir Kanadalı aktivist... O da adı ve soyadından dolayı biraz tehlikede aslında tarih öğretmeni Muhammed Hamu Ontario'da ders veriyormuş. Adınızdan dolayı İsrail otoritelerinin yetkililerinin size yapacağı muamele konusunda ne diyorsunuz diyorlar. Bak tabii umarım bir şey olmaz diyor. Ben bir Kanada vatandaşıyım ve dünyanın da bir vatandaşıyım. Bu soruyu sormak bile ne duruma geldiğimizi de. ...gösteriyor diyorlar. Tabii aslında... ...Yonatan Shapira da var mesela. İsrail hava kuvvetlerinin... ...o çok seçkin, elit... ...pilotlarından biri. İsrail'in göz bebeği. O da... ...Odensity of Hope gemisiyle... ...50'den fazla insanla beraber... ...yola çıkmaya hazırlanıyor. Ve şehitle ...fena halde reddetmiş... ...yani... İsrail vatandaşlarının kamuoyunun beynini yıkamaya çalışıyorlar bizim şiddet kullanacağımızı filan diyor. Yani tek bir mesajımız var. Bizim en büyük şeyimiz zaten şiddet kullanmamamız. En tek elimizdeki en güçlü silah o zaten diyor. Uluslararası barış, adalet ve eşitlik mesajı vermemiz. Onlarınki ise kimyasal gaz, su topları. Yani su püskürten, tazikli su bombaları. Ve mermiler ister plastik kaplı isterse metal kaplı diyor. Yani gittikçe gülünç hale getiriyorlar bunu diyorlar. Fakat kendisinin de mesela bu Mavi Marmara'ya şey yapan saldıranların taburundaymış zaten kendisi de arkadaşlar. Onlar da vazgeçseler çok iyi olur diyor. Vakit erkenken. Bu arada tabii bütün bu sabotaj haberlerinin yanında katılacak aktivistlerin sayısında da bir azalma olduğu bilgisi veriliyor. Doğrudur çünkü hani gemi kalmıyor. Örneğin Göcek'te sabotajı uğrayan İlandalı aktivistlerin ağırlıklı olarak bulunduğu gemi. E, tamiri için e, yeterli kaynak para bulunmamaktaymış e, o, o bakımdan nasıl devam edecekleri yola pek kesin değil pek net değil şu sıralarda. E, mavi, mavi marmara zaten çekildi Mayıs ayında tamam her şey tamam Bozuk olduğunu söyledikten bir ay sonra da bozukmuş o koster gibi o da bozuluyor öyle. Bozuldu o da çekildi ve bir sürü insan da o yüzden gitmiyor. Gitmiyor e, ama kalan gemilerde de e, Sabah Hoca uğrama kaygısıyla olsa gerek denize açılıp orada artık denize toplanma. E, e, Fransa'dan bir tanesi açıldı. Evet e, yoldaymış şu anda. İsrail şey demiş onlara biliyor musun? Ya biz yardımcı oluruz. El-Ariş'e doğru onları e, yönlendiririz biz. her yani bir gelsinler diyor. Yani o, o kadar da kötü değil sadece İsrail'e sokmak istemiyoruz diyorlar. Yanlış anladınız bizi demişler Fransa'daki, Fransa'dan yola çıkan gemidekiler de. Meseleyi tam anlatamadık galiba. Biz Gazze'ye gitmek istiyoruz. Sizinle bir her, alakamız her işe, yok zaten. hiçbir ilgimiz yok diyorlar. Ee, evet işte İsrail'de zaten onu kabul etmek istememesinden kaynaklanıyor sorun tam da. Ya her durumda İsrail işgalci olduğunu kabul etmiyor artık. İşgalci evet. değilse zaten hiçbir şey söyleme hakkı yok. Baya kendi karasuları olan bir yer Gazze. Eğer işgalci ise bu sefer de işgalciye düşen sorumlulukları var. Yardımları falan hepsini organize etmek ve işgalci gücün sorumlulukları, askeri işgal gücün sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Yani bu görülmemiş bir haydutluk örneği gibi gözüküyor. Peki Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman pek ses çıkmıyor Türkiye'den bu aralar konuyla ilgili. Bu yani biliyorum mecliste yemin krizi filan var ama bu da çok dünyanın en önemli meselesi şu anda. Ve başbakanın da işte one minute filan diyerek bir zamanlar karşı çıktığı daha da gelmem daha olsa diye bitirdiği toplantıda. Ama şimdi seçimler Simon yeni bitti. Peres, bu Göcek'le ilgili filan da bir, bir soruşturma emri vermiş, vermesi gerekmez mi acaba? Aslında gerekir. Ee, bir kere yani işaret ettiği iki şey var. Ya bir aciz durumu, e, göcekte yapıldıysa böyle bir sabataş veyahut bir e, bilipte oralı olmama durumu. Evet. Bu Fransa'dan yola çıkanlar da işte toplanacaklar ve Açık Deniz'de buluşup gidecekler. Muhakkak bugün yarın aslında yakın takipteyiz. Türkiye'deki gazetelerin pek azını da görebiliyoruz. Krediyi de eksik etmemek için hakkını verme pahasına da şey söyleyeyim en etraflı yayını Filoya Ölümüne Sabotaj başlığıyla veren Yeni Şafak gazetesi yapmış. ...İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo... ...üdermek için yola çıkacak filodaki... ...gemilerden M.V. Saoşse... ...Kelt dilinde İrlandalıların... ...konuştuğu özgürlük demekmiş... ...hürriyet... ...Göcek'ten Yunanistan'a geçerken arızalandı... ...pervane şaftının tahrip edildiğini... ...açıklayan organizatörler... ...İsrail ajanlarını sorumlu tuttu... ...İrlandalı aktivistler gemi... Batı, ...batabilirdi ve özellikle de... ...Açık Deniz'de... E, batması için düzenlendi demişler. Böylece İsveç-Yunan ortak gemisi Hulyano'dan sonra İrlanda bandıralı Saor'sun'un da pervanesi tahrip edilmiş oldu. Gösteriyor resimleri de tersanede. Çok ince bir şekilde, ince işleme işiyle tornada Kısmi olarak kesilmiş ki evet. Limandan ayrıldıktan sonra denizde kırılsın. Milli etti onun da verelim. Mossad Göcek de Tabii sabotaj mı yaptı diye soruyor. İsrail söz konusu olduğunda artık son derece normal gelişmeler gibiymiş gibi de konuşuyoruz. Washington'da okey verdi zaten. Bayağı 24 Haziran'da Hillary Clinton'da zaten Dışişleri Bakanı Filo'yu sorumlu tuttu. Kendi vatandaşlarını azarladı bir de Filo'daki. Evet. ABD vatandaşlarının sorumsuzlukla falan. İsrail ediyor. sularına girecek diye yani koskoca Amerika Dışişleri Bakanlığı hata yapıyor. İsrail suları değil karasuları girdiği yerler. Gazze karasuları girmek istedikleri ve buraya girerek provokasyon yapıyorlar diyorlar. İsraillerin de kendilerini savunma hakları olduğunu söylüyor. Yani dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan şeyin 3000 mektup ve tamamen silahsız 350 kişinin e, gelmesini engellemesi olay yani. bundan ibaret. Tamamen silahsız bir de ama işte böyle bir elinde Gazze çocuklarına olarak. yazılmış binlerce dayanışma mektubu sevgi mektubu götürenlerin böyle muamelesi böyle dünya bu hale geldi ama dayanışma galip gelecek bence takip edelim yüzlerce e, yani. ...son hazırlıklar da yapılıyor Gazze'de de. Karşılamak için. Siz ulaşabileceğini düşünüyorsunuz Filo'nun Gazze'ye. Kesinlikle. Bakın. Devam ederiz. Onu takip edeceğiz tabii. Günün en ilginç haberlerinden biri de... ...İngiltere'de 85 yılın en büyük grevinin gerçekleşmekte olması. 750 bin kamu çalışanı. İkinci haber de onu yapalım istersen değil mi? Tabii tabii bu da çok önemlidir. 1926'dan bu yana yaşanan en geniş kapsamlı grev bu. E, ülkedeki kamu çalışanlarının yaklaşık beşte birini temsil eden dört sendikanın çağrısıyla düzenleniyor ama binlerce şey. Polisler de grevde. Britanya, İngiltere'de, Galler'de devlet okullarının yaklaşık yarısı grevde. Hava alanlarındaki pasaport kontrollerinden mahkemelere kadar birçok sektörde memurlar iş bırakmış. Ve telefon çağrı merkezinde çalışan polislerin yüzde doksanı işe gelmemiş. Yüzde <gülüyor> on işbaşı yapmış. Polisler hizmetlerde aksamalar yaşanıyormuş. Bu arada şey, son derece e, barışçıl bir ortamda geçmiş grevler. E, böyle bir şenlik havası var. İşte baktığımızda fotoğraflarda işte pusetlerindeki çocuklar, e, insanlar köpeklerini falan da getirmiş. Yerlerde çocuklar oyunlar oynuyor falan böyle görüntüler var. Ama e, nedense şey karşılanmış, hükümetten yapılan açıklamada başarısız olduğu grevlerin söylenmiş. Neden? Çünkü David Cameron da diyor ki başbakan greve gitmek için güçlü bir neden olduğuna inanmıyorum demiş. O karar vermiş greve gidenler adına. En kısa sürede en yüksek kesintiler yapan ülkelerden bir tanesi şu anda Birleşik Krallık. Evet ama müzakereler sürüyor bir demiş. Bir kere nereden daha karar verdiler demiş. İkincisi grev kararı azınlıktaki bazı sendikalar tarafından alınmış durumda demiş. Yani azınlıklar yapıyor. Bunu. Ben burada başka bir şey görüyorum. Eğer ee, yani beklediği olmadığı zaman başarısız olarak e, niteliyorlar. İşte beklentileri de böyle insanların provoke edilmesi e, ondan sonra sokaklarda. Savaş alanına dönmesi sokakların vesaire. Bu olduğu zaman mı başarılı oluyor? Evet. Böyle mi değerlendirecek? Tamamen öyle. Bir yani. de yani şurada çok ciddi bir mantık bu problemiyle malul olduğunda Ciddi bir düşün. mantık problemi, problemi. 1926'dan bahsediyoruz. 26. İkinci Dünya Savaşı'ndan epey önce. Birinciden hemen sonra. Yapılmış en büyük grev. Bu en kapsamlı, geniş kapsamlı 750 bin kişiden bahsediliyor. Büyük ihtimalle bu yüzden zaten herhangi bir provokasyona gidilmemiştir. E başarısız nasıl denilir? Polisler falan da grevde olunca. <gülüyor> yani başarısız. İşte o yüzden başarısız oluyor. Çünkü başarılı artık sanıyorum hükümetler de ona şartlanmış. Başarılı grevler onların gözünde böyle provokasyon sonucunda sokakların savaş alanına dönmesi bir <gülüyor> evet, çok değil mi? Çok Meydan o, muharebesinde evet, tabii o medya içinde Aynen öyle. Meydan muharebesinde canım. bir zafer kazanma durumu. Halbuki BBC abi. hata olmuş. Evet. Mary Jackson da öğretmenler ve pek çok kamu çalışanından oluşan kalabalık kortejin tam bir karnaval havasında olduğunu söylemiş. Şenlik karnaval, fakat hükümete de gayet tepki yüklü mesajlar da veriliyor demiş. Bu BBC de ne dediğini bilmiyor diye düşünebilirler. Ama çok ilginç yani. Ee, Vallahi başına yeni e, <gülüyor> hükümetin fikirlerini temsil edecek bir adamı da getirdiler. Dolayısıyla ve daha bu işin başı diyorlar. BBC'den yalnız. çok da şüphe etmesinler. Şu aralar en azından. <gülüyor> Valla çok Son derece bunu da takip etmeye çalışacağız Sevgili dinleyiciler sizin için Çünkü çok Bütün dünya ayağa kalkmış vaziyette aslında Tabi Türkiye'deki gazetelerde gene Yemin töreni kriz vesaire Dolayısıyla hiçbir şey göremiyoruz ama Böyle bir gelişme de var Geçelim oradan Yunanistan'a Yunanistan Evet Yunanistan'da da Çok Bir, bir ...sükunet falan olmadığı gibi... ...geçirdiler kemer sıkma şeyini... ...ve müthiş ilginç bir şey olmuş... ...geçirdiler diyor. evet... E, ...Yunan halkıyla hiçbir... E, ...bağlantısı olmayan... ...Yunan halkının refahıyla hiçbir bağlantısı olmayan... ...kemer sıkma... E, ...önlemlerini, tasarruf önlemleri... ...kesintilerini geçirdiler... ...bunlar e, tamamıyla... ...daha önce de söyledik ama tekrar etmekte... ...ben bir zarar görmüyorum... Tamamıyla başta işte Almanya'nın olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının e, bu ülkeye zamanında bu ülkenin hükümetine o ülkenin hükümetinin hile yaptığını hesapta kitapta bile bile verdikleri e, paraları geri alabilmeleri için yapılan önlemlerdi. Evet fakat pek böyle istendiği gibi olmayacak. Bir kere Papandreou'nun yaptığı konuşma her Halükarda demiş oylamadan hemen önce yaptığı dramatik konuşmada başbakan Papandreou demiş ki her halükarda bu ülkenin çökmesini önlemek zorundayız bunu kaldıramayız pek çok insan var dışarıda muhalefet şey yapan protesto eden bir kısmı belki de hakikaten bir adaletsizlik hissediyorlar gerçekten acı çekiyorlar strap ama ötekilerin bir kısmı da Haksız kazançlarını kaybediyorlar Alışmış oldukları diyor Protesto ediyor Bu da demokratik hakları Ama burada önemli olan şey Hiç kimse hiçbir aile Hiçbirimiz Bunun bir çöküşün Sonuçlarına Katlanmamız demiş ama asıl Şimdi çöküşün Sonuçlarına katlanacaklar bir pirus zaferi, boşuna bir zafer olduğunu belirten BBC'nin Avrupa editörü Gavin Hewitt de şey demiş bütçe oylamasında. Hani bazen bir iyi bir klasik müzik konserinde daha son nota kafalarda çalınırken ölmeden önce birden seyirciler arasında bir alkış kopar ya bravo bravi bravissimo filan diye. Halbuki sonrasında bir crescendo mu gelecekti? E yok onun gibi oldu diyor da oylama sonucu geldi gelmedi düştü düşmedi internete diyor şey kalkmış aya Angela Merkel bravo işte tabii, budur demiş. işte Angela Merkel'le alakalı çünkü bu e, ama tabi şu da var bu bir erteleme aslında çünkü e, Yunanistan'ın bu verilen borçları geri ödeme kapasitesi nedir o da böyle bir, bir soru. Şey. Yok İki çünkü yansız. işte zaten ee bu hafta veya geçen hafta içinde söylemiştik Yunanistan'ın durumunu. Aldığı borcun faizi ee işte son beş yıl içinde kaydettiği büyümenin ee üç katı falan. Olsun bankerler kurtulsun da. işte Zengi. bankerler de pek kurtulmamış olabilir onu demek istiyorum. Yani. paralarını. Yani hallettim. bu şekilde değil hani bankerlerin parasını kurtarmaya çalışarak. ...ne bankerlerinizi kurtarabiliyorsunuz... ...ne e, aynı zamanda da... şey çok büyük zarar veriyorsunuz tabii Avrupa Birliği'nin de Birliği çok işe doğru... E, aynen öyle. Götürü Ona götürüyorsunuz. En büyük zarar da o. Yani bu dayanışma ilkesini ortadan kaldırdığınız zaman... ...Avrupa Birliği'nin olmasının hiçbir sebebi yok zaten. Dün e, Guardian'da... ...son derece ilginç bir analiz vardı... E, şey söylüyordu yani Avrupa Birliği'nin... ...en büyük zaaflarından birini de ortaya koydu... ...hiçbir şeyi halka sormak... ...zahmetine katlanmadan... ...tepeden kararlarla yönetirsen... ...böyle olur sonucunda. Bu diyorsun. Avrupa ama... ...şimdi şurada bir fark var Guardian gazetesindeki... ...analizle... E, bir ...görmezden geldikleri nokta bu yeni bir şey aslında... ...şöyle yeni... ...daha doğrusu bu kadar net bir tezahürünü... ...biz yeni gördük... ...Avrupa Birliği seviyesinde yıllardan beri olan bir şey bu işte... ...demokratik açık diye geçer. Evet... Ee, ama bir ulus devlet nezdinde e, bu kadar net bir şekilde daha önce görmemiştik. E, Bunun da nedenin Avrupa Birliği'nden kaynaklanan, dayatmadan kaynaklanan bir e, yerel demokratik açık yaratılması da ayrı bir siyasi fenomen olarak kayıtlara düşsün. Ee, evet, yalnız Herman von Rompuy'da... Kim o? Konsey Başkanı. Çok memnun olmuş. Ülke çok önemli bir ileri doğru adım attı. Gerekli mali konsolidasyon ve büyümeyi güçlendirecek yapısal reformları yaptı demiş. Ama Papandreou için asıl problem de demiş başka biri de Kostas Panagopoulos. Bu da bir araştırma kuruluşunun, kamuoyu araştırma kuruluşunun başında. Parlamento dışında ya da sintagma meydanda olup bitenlerdi. Orada birkaç yüz protestocu olabilir ama asıl problem 11 milyonluk Yunan halkında demiş ve yok böyle bir şey. Dışarıdan dikte edilen bir planı kabul etmeyecekler. Ya bu plandaki en büyük açıklardan bir tanesi aslında uzun yıllardır kapitalistlerin böyle sosyalizme getirdiği eleştirilerden biri. Değil mi işte şey real sosyalizme yani gelecek kuşakların refahı için bugünkü kuşakları feda etme e, durumu e bu ne? Vay Ve yıl... burada gelecek kuşakların refahı falan da kesin Yok veya canım, ne? öngörülebilir bir şey de değil. Yani tamamen e, bir o tarz bir e, şeyden uzak olasılıktan uzak olarak yapılan bir şey bu yani hem gelecek kuşaklar hem şimdiki feda ediliyor. Ama ettirmeyecekler. Yunanistan'da da bir devrimci hava çok hakim ve gör ben öyle düşünüyorum. Yani hem ümidim bu ama aynı zamanda da gözlemlerim de bugüne kadar ki en azından böyle gösteriyor. Bir örnek verebilir misiniz? Efendim yani bütün konuşmacıların... E yani şimdiye kadar yapılmış bütün mülakatlardan çıkan şey çok ciddi bir kararlılık içinde oldukları ve birkaç Demokrasi Now'da seyrettiğim şeyler müthişti yani. Ya tabii e, şey var ama yani. bu eğer bir şey olacaksa da mevcut siyasi araçlar veya kurumlar içinde e, olmayacağı. Görülmeye başlayan çok sancılı oluyor bu olacak bir olacak doğum sürecine belki de şahitlik ediyoruz ama yeni bir şey doğma Doğru. aşamasında. Evet, ben de tam onu kastediyorum Bilen, evet. bilemeyiz hiçbir şey ama yani bankalar mı bundan vurulacak yoksa Avrupa'dan vergi verenleri mi yoksa? Yani mevcut siyasi sistem içinde böyle birbiriyle çarpışan işte politikaların veya eski değişle siz daha bilirsiniz siyasaların. E, belirleyici olduğu bir ortamdan tamamen mevcut siyasi düzenin değiştiği bir ortama gidilmesi söz konusu ama onun için o pratiklerinde tabii ki buna mevcut olana karşı çıkanlar tarafından üretilmesi lazım işte İspanya'daki veya Yunanistan'daki e, sürecin önemi de bu, bu bu konuda ciddi çalışmalar var İspanya'da Madrid'de büyük gösteri de 24 Temmuz onu da tarih defterlere kaydettik şehir şehir dolaşarak gidiyorlar. Ee, Polonya'da Polonya diye duydun mu? Hayır. Ee, Avrupa Birliği dönem başkanlığı yarın başlıyor. Evet, onu biliyoruz. Başka. Ee, on binlerce kişi sokaklara çıkmış ve sosyal hakların iyileştirilmesini, maaşlarının da yetmediğini söyleyerek yani medya kuruluşları 20 bin olarak vermiş. Sendikalarda 80 bin olarak veriyor gösteri. Başkent Varşova'da parlamento binasının önünden geçip pankartlar açmışlar, hırsızlar diye slogan atmışlar. Böyle işte. Pek memnun değil galiba Avrupa halkları da bu aralar bir şeylerden. Ee, galiba bana da öyle geliyor. Ee, Kahire'nin tahrir meydanında da yeniden çadırlar açıldı. Bunu da söylemeliyiz. Bir daha dönemeyeceğimiz için. Bunları evet. da hızla e, söylüyorum. Baya heyecan verici gelişmeler e, evet, var orada Dün, e, Bir gün önce pardon dünden önce gün e, Tahrir Meydanı'ndaki çatışmalarda 1000 üzerinde 1030 küsür 1039'du evet. galiba e, tam rakam kişinin yaralanmasını takiben e, Tahrir Meydanı'nda tekrar çadırlar açıldı. Altı Geçici aylık. düzene de şimdi karşı çıkılıyor artık. Çünkü geçici de aslında eskisinin devamı olduğu da iyice ayıka çıktı. Evet 6 ay oldu bunu da hemen hatırlatalım. Tunus, Ürdün, Mısır, Yemen, Bahreyn, Suriye, Libya diye gidiyor. Bütün dökümünü de vereceğiz herhalde onu da söyleyelim. Bir de İngiliz hükümetinin harika bir şeyi var. Onu da söylemeden yapamayacağım bir gizli e-mail sızmış hükümetten bu da Guardian gazetesi ne sızma haber bu wikileaks değil ama ve e, tsunami oldu ya Japonya'da e, ondan sonra da Fukushima vaziyeti Britanya hükümeti bütün tedbirleri almış bir şey olmadı önemli bir şey yok demek için <gülüyor> Fukushima <gülüyor> Hiçbir şey anlamadım burada. Ya Britanya hükümetleri nükleer şirketlere gitmişler ve hemen bize bir şeyler oluyor Fukushima'da içi de Japonya'da kendileriyle çalışan hükümet, e, nükleer şirketlere, İngiliz şirketlerine gitmişler. Aman bize bir plan yapın bir şey olmadı diye İngiliz halkına. Britanya önlem al alın mı demişler. Önlem diye. alın demişler. Yani hani bir şey olmaması için Önlem alın önlenmeyi sıklaştırın. Yani Hemen şey Fukushima'daki şey, iki gün sonra hemen gitmiş hükümet Demiş ki Sevgili arkadaşlar partnerlerimiz Bakın biz çalışıyoruz bu işte sizinle Nükleer şirketler Olarak sizinle İkimiz de kardayız gayet iyi gidiyor Ama bu işin bozulmasını istemeyiz Değil mi demişler İnkar edin mi demişler yani? Evet, Bu işin tehlikeli olduğunu, risklerini. Evet. Heh, tamam. Yani EDF, EDF Energy, Areva ve Westinghouse şirketleriyle yazışmışlar. Aman örtbas edin demişler. Hiçbir şey olmadı tamam mı demişler. Sizin Yüküşmeler. maruz olduğunuz riskleri e, sakın ola ki dillendirmeyin. Son derece ayrıntılı yüzlerce e-mail var. Görüşmeler falan yani... Nefis bir okuma yapıyor ama maalesef bununla vakit kaybedemeyeceğiz. Bir de son haber veriyorum bu tarz. Dominik Strauss kan davasında kartlar tersine dönmüş. Kan kazanmaya doğru gidiyormuş mahkemeyi. <gülüyor> Ve hizmetçi, otelde hizmetçi olarak çalışan kadının durumu zayıflamış. Yani e, kadına herhangi bir saldırı olmamış mı? Galiba öyle çıkacak sonuç olarak. Harvard hukuk profesörlerinden dün adını söylüyordum. E, unutmuştum adını. İntihal. Hmm. E, ha, i̇ntihal meselesi de olan İsrail dostu Alan Dershowitz'de New York'e demiş ki bir iş, e, ara bulmaya çalışılıyor avukatlar arasında demiş işte yani savunma bu mahkemeden kaçınmaya çalışıyor ve acaba ona da uygun bir anlaşmaya varabilir miyiz diyor ve sanıyorum e, şeyde kadında kurbanda bir büyük parasızdırma peşinde böyle kolaylıkla olmayacak demiş böyle bir durum işte yani Dominik Strauss Kağan... Renginler yani bu bir komplo kazanı. muymuş? O, o yolda mı bulgular var? Hayır, ben hakikaten kusura bakmayın... ...bu sabah biraz şeyim... E, ...ya öyle ya böyle e, şeklinde yaklaşıyorum. Çok haber var. Tam anlaşılamadı ama... ...yani bayağı... E, ...şey... E, ...meseleyi kapatmaya doğru... ...bir hamle olduğunu... ...Guardian gazetesi... Hayır çünkü benim bildiğim yazdı. kadarıyla... E, Meselenin kapatılmasında bu gibi şeyler davalarda taraflar arasında anlaşma olup da işte böyle belli bir bir tarafın diğer tarafa para ödemesi veya başka bazı tazminatta e, vermesi işte buna e, mahkeme dışı anlaşmalar falan filan deniliyor. Evet tam da bunu yapabilecek bu durum Bu varsa Ceza davası bu çünkü aynı zamanda. Ha, i̇şte Bıcayız. onu soracaktım eğer böyle bir suç varsa zaten bunun olmasının imkanı olmaması lazım bildiğim kadarıyla. Gene de. Bazı biraz kafam karıştı orada. Davada bazı açıklar olduğu ortaya çıktı demişler meseleyi bir şekilde kapatacaklar mı acaba diye böyle bir habere de değinelim dedim. Burada. Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Gazete ve devam ediyoruz. Saat 8.39 Hemen e, Türkiye'ye de geçmeden 2 e, saniyelik Kısa haberler verelim Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'den Bir açıklama var Kanser olduğunu ve vücudundaki tümörü aldırmak üzere Küba'da ameliyat olduğunu açıklamış Sağlık mücadelesini kazanmaya kararlı olduğunu söylemiş Tümüyle iyileşme yolunda olduğunda vurgulamış Çok temel bir hata yaparak kendisine bakmayı ihmal ettiğini söylemiş Fidel Castro ile birlikte fotoğrafları da var Zayıflamış ama iyi durumda olduğu görülüyor diyorlar. İlk televizyona çıkıyor bir süredir konuşmamıştı. Bir o haberi verelim. Bir de e, iki önemli kayıp var. Kültür sanat dünyasından e, sinemanın en önemli yönetmenlerinden Ingmar Bergman İsveç'te Baltık Denizi'ndeki Ferov Adası'nda bulunan evinde öldü. 89 yaşındaydı. ...dünyanın gelmiş geçmiş en önemli yönetmenlerinden biri... ...tamamen kendi yarattığı kendine özgü bir dille... ...dünyayı bir daha kendisinden önceki dünya olmaktan çıkardı. Bir de Hulke Aktunç öldü. Öyküleri, romanları, şiirleri ve büyük argo sözlüğüyle... ...çok yazın hayatımızın renkli ve velut. Çalışkan verimli isimlerinden biriydi. Dilin gizli örgütünün şefini yitirdik diye vermiş. bir anette onu. Bu haberleri de verdikten sonra gelelim Türkiye'deki duruma. Nedir vaziyet? Sen takip ediyorsun. Ontolojik sorunlar var. Nedir? Ne demek bu? Ontoloji mi? Evet. Aslında şimdi burada çok geniş olacak ama varoluşuna ilişkin diyebiliriz. Varoluşundan kaynaklanan belki de demeliyiz. Evet. O anlamda kullanıldığını sanıyorum ben. Hani bir bilgi sınıflandırması anlamında herhalde kullanılmamış olsa gerek diye düşünüyorum. Bu nereden çıktı? Başbakan Başbakanın Erdoğan'ın Erdoğan açıklaması CHP ontolojik sorunlar içerisinde demiş. İşte yani dolayısıyla bu mecliste yemin etmeme e, krizinin CHP'nin kendi içinden kaynaklandığını söylemiş. Sonrasında da şunu demiş. yani Buraya kadar e, şey katılıp bir, katılmak zorunda değilsiniz ama katılınabilecek de bir tarafları. Ontolojik sorunlar e, içerisinde şeklinde ifade etmek tabi biraz şey olmuş. Hani, e, ne diyelim. Süslenmiş e, ilginç evet. bir şekilde ama o ayrı sonrasında da ister gelin ister gelmeyin meclis bal gibi çalışır. Yani birden yüksek bir entelektüel sofistikasyon düzeyinden ontolojiyle girip lafa ondan sonra da kabadayı bir edayla daha çok böyle biraz kostaklanan. Şimdi şey sorun zaten şu değil. Hani sanıyorum demokrasi kültüründeki eksiklik kesmeydi. vesaire bunlardan kaynaklanıyor. Siyasi kültür sorunu olsa gerek bu ama mevcut kurumların çalışması veya çalışmaması değil. Mesela faşist sistemlerde de kurumlar var. Yok mu orada da? Hem de nasıl var? Halbuki bir kurum ah, enflasyon oluyor hatta. Adından fazla güçlü <gülüyor> kurumlar var. Çalışıyorlar. Bal gibi. Hem de nasıl? E. Evet, sorun bir demokrasi sorunu diyorsun sen de. Yani e sen hani de çalışır. O meclisin meşruiyeti sorgulanır tabii ki ve sorun da sadece şey değil burada. Daha sonra çünkü Başbakan'ın açıklaması üzerinden gidelim. Şu tarz bir yorumlar yapıyor. Bunu aslında medyada görüyoruz. Bu işte medyadaki yorumları Başbakan birkaç gündür takip ediyor. Belli ki danışmanları veyahut öyle bir konuşma yazılmış. Ontolojiyi montolojiyi geçelim ama işin bu kısmı da önemli. Hakimleri arayıp talimat mı vereyim demiş. Yani işte bu şekilde hani daha öncesinden böyle şeyler de olmuştur ama biz bunu yapmayız vesaire. Mealinde Açıklamalar var e, iyi tamam Z iyi, Ama e, zaten sorunun çözümünün Hakimleri arayıp talimat verilmemesi yani Verilmesi yönünde olmadığında e, Aklı yerinde düşünebilen Herkes de söylüyor e, Olay bundan kaynaklanmıyor O hakimler de sonuçta Bir şeylere göre karar veriyorlar önlerinde bir şey var değil mi? Kanun kitap falan vesaire O kanun kitabı da Hani e, ontolojiye girelim biz de. Kurumların ontolojisi üzerinden ilerleyelim. Yasama var, yargı var. Şimdi yasamadan çıkıyor yargının tabi olduğu kurallar. E, dolayısıyla da e, yasamanın da meşru olmayan kanunlar karşısında veya hukuki olmayan kanunlar karşısında e, gerekeni yapması gerekir değil mi? Hani e, En azından e, toplumun. Tabii oldu normlarında orada işlemesi lazım herhalde diye düşünüyorum ben. Yani e, tamamen içine kapalı izahı çok zor. Bence Türkiye'nin bu krizi de bir ontolojik sorun teşkil edebilir. Ontolojiyi sevdik. Evet. Yani zor. Yemin ve boykot krizi neden çıktı Nasıl çıktı ve asıl gerçek kriz Nerede yatıyor bunu uzun boylu Pek çok programcımızla Ve köşe yazarıyla da Okuyarak tahlil etmeye çalışıyoruz ama Onun yani, şu aşamada da pek bir Yani e, şunun e, Tespit sorunun tespiti dışında pek bir önemi yok Nereden çıktığının vesaire Çıktığı hayır, asıl, yerde Ama sendrom orada yani kriz bir şey Krizi değil aslında Mecliste bir yemin krizi deniyor Yemin krizi Hiç değil kesinlikle yani. öncesi e, durumu var. Boykot krizide değil. Boykot öncesi krizi de değil. Var. Öncesi var. İşte tutuklu vekiller var. E, i̇şte bu tutuklu vekillerin durumuna ilişkin bir tartışma var. Bir aynı zamanda meclis vekilliği düşürlen bir vekil var. Bu hepsinden daha farklı bir noktada duruyor aslında. Ona da ayrı bir önem vermek gerekir. E, tüm bunların çözümünde meclis yapmayacaksa kim yapacak? Yani evet, bunu aynen, e, kimse. Yani... kimse Başbakan'dan arayıp başka bir kuruma kendisiyle bağımsız olması gereken kendisinden yürütmeden bir kuruma emir vermesini talimat vermesini beklemiyor zaten bu olursa çok daha farklı bir şey işaret ediyor demek ama içinde bulunduğu meclisi ve çoğunluğa sahip olduğu meclisi bu sorunda çözüm bulmak için harekete geçirebilir çünkü zaten bu sorunları çözüm bulabilecek yegane kurumu. Aynen, öyle. Öyle hani bir. Bal yapmak. gibi çalışıyorsa çalışsın. Cumhurbaşkanı uzlaşma kültürüyle çözülmesini istemiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ee, uzun tutukluk sürelerinden rahatsızlığını da dile getirmiş o da Kılıçdaroğlu ee, fakat yani uzun tutukluk sürelerinin de bir sorun olarak şimdi karşımıza gelmesi çok tuhaf. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun 14 yıldır tutuklu olan insanlar olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Uzun tutukluk Çeşitli süreleri daha... e, maalesef CHP'nin veya Kılıçdaroğlu'nun e, gündeminin ergenekonla girdi. Evet, öncesinde daha önce uzun hiç tutukluk süreleri, öncesinde içeride e, hastalanıp ölenler vesaire, e, tedavisine izin verilmeyenler bunların hepsini gördük. Uzun tutukluk sürelerini de gördük ama maalesef kimsenin ağzı e, bu konuda açılmadı. Belli bir kesim dışında çok sınırlı bir e, kesim dışında. E Şimdi, e, şimdi birden sahi... demokrasi savunuculuğuna bunun üzerinden e, şey yapmakta ne kadar e, samimidir onu da tartışılması gerekir. Bir de gerekecek. demokrasiyle herhalde en uzak ha, ilgisi tabii. olan kuruluşta bu şey çete diye eğer tutuşlamalar doğruysa e, ve mahkum olursa. Ergenekon'da demokrasiyi Elbette. yok etmeye yönelik ama, bir şey. Ama onu da bir kenara bırakalım. Denelim veya beğenmeyelim. Veyahut e, yapmak istediklerine bağımsız olarak... ...eğer bir hak temelli konuşuyorsak... ...uzun tutukluluk süreleri meselesi... ...evet bir sorun evet, Var tabii. Ha, bu bakımdan da belki şey... E, ...başka bir olumlu tezahür olarak değerlendirebiliriz... bu ...bütün bu Ergenekon sürecini ...ülke gündemine girdi değil mi? Uzun tutukluluk süreleri mevzusu. Başka türlü de gireceği yoktu sanki... Evet ama ya ye, pek yeterli mi bu bir şey? Orası ayrı bir konu. Tesellisi mi? Onu da bilmiyorum. Ama böyle şimdi Cumhurbaşkanı Gül bugün de bağımsız milletvekili tem, milletvekillerini temsilen Şerafettin Elçi ve Ahmet Türk ile görüşecek. Parlamento'ya bağımsız giren 36 vekilden 29'u da BDP'ye katılmış. Grup kurmak için bugün meclis Başkanlığına dilekçe vermeleri bekleniyor Emek, demokrasi ve özgürlük Bloku partileşmiş Olacak Dün milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'ye destek için dün Akşam Taksim'de bir eylem düzenlenmiş Barış için kadın girişimi Barış için sanat girişimi Eşitlik ve demokrasi partisi Ve başka dernekler Hareketler Dicle'ye yönelik yasaklamanın Arkasında meclise giren Üç partinin bulunduğunu söylemişler ee, yani Erdoğan da boykot ve yemin krizine rağmen meclisin çalışmaya devam edeceğini söylüyor ama bu bu çalışma nasıl bir sonuç verir bilmiyorum bu arada önemli bir gelişme de şey herhalde Başbakan Yardımcısı Arınç'tan e, bir kısım halk nezdinde Öcalan itibarlıdır o da bir aktördür diye şimdiye kadar hiç duymamış olduğumuz bir evet, önemli ee, tarihi denebilecek bir açıklama var. NTV'de Oğuz Aksaverin eğer bu mütevazı kişiye cevap. özel bir açıklama değilse ki o zaman bile önemlidir hani Başbakan Yardımcısından gelmesi açısından ama bir görüş yansıtıyorsa, eee İktidar Partisi'nin son derece e, tarihi bir açıklama olur. Evet yani PKK'nın silahlardan arındırılmış bir örgüt noktasına getirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğinden söz etmiş ve Bütün planlarımız Öcalan ne dedi ona bakarak yapılmaz ama o bir aktördür Bir kısım halk nezdinde itibarı vardır örgütte saygındır gerçeği inkar durumunda değiliz demiş Oldukça önemli bir açıklama bu Aslında Evet bunu da şey yapalım bir başka haberimizde Sivas Madımak Oteli önünde Madımak olaylarının yıl dönümü yarın anma törenlerine izin verilmemiş bir yandan. Yine bu izin e, konusu <gülüyor> çıktı ya e, bu hakikaten. Ya bir yandan bilim ve kültür merkezi olarak Madımak Oteli uzun bir süreçten ve çok sancılı bir ve süreçten yani sonra. Ve yani fotoğraflarına da bakıyorum hakikaten eee. Ucube demek istedim ama tabii benim fikrimi, kişisel fikrimi bir önemi yok. Çok fena halde çirkin bir e, ama gene de yapılmış. yapılmış evet i̇şte Neyse onu geçelim. E, ama e, işte içine 37 kişi diri diri yakıldı çünkü. Yani evet. böyle bir pogrom mu? Ne denir buna bilmiyorum. Oldu. 33 e, kişi bir, iki otel görevlisi iki gösterici. Evet. Yandı. Yanarak öldü. Adım 1993'te 2 Temmuz'da yani yarın yıl dönüm işte Ve yenilenip Otel bilim ve kültür merkezi olarak Düzenlendi ama aynı zamanda Bir detay var Yani bir kere iki ilginç şey de varmış da otelin lobi bölümünde Radikal'in yazdığına göre Yaşamını yitirenlerin adları Alfabetik alıyor. sırayla yer alıyormuş ee, Yaşamını yitirenlerin adları 24 saat akacak da bir çeşme Varmış onları anıları için Ama Burada e, Dikkat çeken nokta e, Bu isimler arasında Göstericilerden Ahmet Alan'ın ismi Alfabetik olduğu için bu liste En üste yer alıyormuş e, Bunun tepki topladığı Söyleniyor işte hani e, Olayları başlatanlardan Vesaire e, göstericilerden Olduğu için Ama e, Ne kadar önem var e ayrıca da ne yapılmalıydı onu da bilmiyorum. Evet. Yani. Ahmet Alan isimli birinin adına ya da soyadına göre de muhtemelen bir ilk sıralarda yer alması zorluluğu var. Bunda evet bir çıkarım yapmak, bir sembolizm üzerinden gitmek çok da sanki yapıcı olmaz gibi geliyor. Ama e, zaten işin önemli, bu haberin önemli kısmı da bence bu değil. Bu işin biraz daha... Ee. E, şey Gene Türkiye'nin anlamsız detaylara boğulduğu o örnek, olaylardan, örnek bir, olaylardan bir tanesi, bir... asıl önemlisi valinin açıklamaları. Evet. Demiş ki, vali, grubun buraya gelmesine müsaade edilmeyecek. <gülüyor> Peki. Biz kanun neyse onu uygulamaya çalışacağız. İhtarımızı, ikazımızı yapacağız. Gözdağ da veriliyor. Bravo. Buna rağmen ihtara ve ikaza uyulmazsa gerekli tedbirlerimizi de alacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız diyorlar ya. Yani. Ben size söyleyeyim gaz bombasından bahsediyordur tahminen burada. O konuda da bir sorun çıkacağını sanmıyorum şeklinde konuşmuş. Ne izniye? <gülüyor> bir de şey. Enter Hayır yani bırakın biz aramızda 3000 kişi toplandık. Kültür merkezine gitmek istiyoruz. Yürümek istiyoruz. İzin. Kimin izine tabiiz bu yüzden? Büyüklerimiz ne derse o olur. Biz böyle yetiştik. Bence Hakan Şükür'ün demeçlerini okumamalısınız artık. Ama iyi futbolcuydu. Orası öyle. <gülüyor> şey var bir de e bu Hopa'da HES e, tam vazgeçti şirket. Net 2 TL yazılan evet. şirket ve çünkü görüştürülmemişler, ya yani açıklama yapmasına izin vermediler. Sivas kapatıyoruz o zaman. Şeydi Şöyle bir bağlantı kuracağım da ondan e, oradaki insanlar Hopa'dakiler biz istemiyoruz ve çocuklarımızı düşünüyoruz filan yapılamaz demişler. Şirkette yazıklar olsun filan dedi ama vazgeçti. Bu arada şirketin toplantısı sırasında bilgilendirme toplantısında kapıları tutarak yapılmasını engellediler. izinsiz bir gösteriyle diyelim tırnak içinde. Kaymakam müdahale etmiş demiş ki halk orada o ilçenin kaymakamı. E, okulun girişini kapatıyorsunuz çocuklar dışarı çıkamıyor demiş alk bu gösteri yapanlara onlar da kaymakam demişler ki onlar bizim çocuklarımız sen bize karışma <gülüyor> <gülüyor> ve biz onların geleceğini korumaya çalışıyoruz deyince kaymakam da geri basmış. E, kaymakam zaten orada hani <gülüyor> ya biraz şey yapmış. <gülüyor> e, hani aklama vicdana hitap eden bir e, söz söylemek istemiş ama becerememiş. Pek olmamış. Olmamış evet. Peki Almanya e, Türkiye bitirdi Süvası da bitirdik herhalde. E, var mı Türkiye'den ya Sivas'ta bir... ama yarın e, bakalım olacak. göreceğiz nasıl oluyor göreceğiz, izin evet. mizin. Ya bütün dünyada aslında bir büyük yetki hareketliliği bütün dünyada aslında elitler arasında öyle değil. Bir de tabii Türkiye'nin dünyanın en büyük büyüme hızını gerçekleşmiş olduğu, gerçekleştirmiş olduğunu söyleyelim. %11 ilk çeyrekte %11 büyüyen Türkiye dünyada birinci olmuş Çin'i de geçmiş bu rakamlar üzerinden yalnız Financial Times gazetesi de diyor ki aşırı ısınmış bu büyümenin bir kutlamadan ziyade baş ağrısı yarattığını yazmış tüketici harcamalarının beslediği büyüme Türkiye Merkez Bankası'nın ekonomiyi soğutup yavaşlatmak için aldığı geleneksel olmayan önlemler konusunda şüphelere yol açıyor demiş Financial Times. Başlıca önlemse faiz hadlerini yükseltmekten ziyade bankaların verdiği kredileri sınırlama getirmek ki bunu Zeydetten Yürsel'le de geçen hafta konuşma birazcık konuşma fırsatı bulmuştuk frenleme kredi Böyle dünkü frenleme. Milliyet gazetesi Hovardalığın sonu falan şeklinde Yunanistan'dan yola çıkarak böyle hı hı. empati yoksunu mahşetler atarken aslında Ertesi günde işte büyüme rakamlarını işte Avrasya kaplanı falan filan şeklinde gazeteler veriyor. bazı gazetelerde görüyoruz. Gururla veriliyor bunlar. E, tamam bir büyüme vardır. E, önemlidir vesaire ama nasıl olduğu da önemli. Ne kadar işte çok sevmesem de sürdürülebilir kelimesini kullanmak durumundayım burada. Neyin pahası? Neye göre büyüyoruz bir de. Neyin pahasına pahası? bir bir Dışsallık. de... Dışsallık onun bir önemi yok ki. Nasıl yani hani e, işte... İşte bu tüketim üzerinden tamamen sürüyorsa bir yerde bir şekilde patlaması da muhtemeldir bu balonun. O yüzden dikkatli olmak veya bu gibi yorumlarda bulunurken daha temkinli olmak belki de gerekiyor. Evet. Çok önemli üstünde durulması gereken bir şey. Şimdi sıbasta amma yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bizi verilirse. Almanya'da da nükleer enerji santrallerinin kapandığı haberi var. 2022'ye kadar aşamalı olarak kapatılması planını Alman Meclisi dün kabul etmiş. Bunu Ve böyle. Bugünkü ya son bir haber de şey veya Onu ama zaten. Bende bir haber daha var. Bu arada demin hopa dediniz orada aslında söyleyecektim ama kaçırdım o fırsat penceresini. Bu, bu noktaya kaldı. Hemen açalım. Hemen açalım tamam. Hopa Cumhuriyet Savcılığı gazete ve televizyonlara bir yazı göndermiş. Hmm. Evet. Hopa olaylarında ve e, Ölen Metin Lokumcu'nun cenaze töreninde çekilmiş tüm görüntü ve fotoğrafların kendilerine iletilmesini istemiş. Gazetecilerden. Böyle bir yükümlülük var mı? E, hayır da zaten gazeteciler de bunun üzerine hop otur, hop kalkmışlar. Ve e, Hopa e, Çağdaş Gazeteciler Derneği'de gazetecileri kolluk görevlisi zannettiniz ama değildirler diye bir açıklama gelmiş. Evet Türkiye'ye özgü tuhaflıklardan bir diğeri diye sayabiliriz. Bugün yeterince magazin yapamadık ama hakikaten dünya ayakta onlara bakacağız takip etmeye devam takipteyiz, edeceğiz. Takipteyiz. Çok çok sıcak bir yaz geçecektir. Tırnak içinde bir türlü yaz gelmiyor ama tırnak içinde çok sıcak bir yaz da bizi bekliyor. Takvimlerde bir sürü şey tarihi işaretledik. Bekleyeceğiz, takip edeceğiz. Şimdilik ara verelim. Açık gazde. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? İyiyiz seni sormalı. Siz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 O zaman da işte çatışma bütün şey hale, hiçbir yorum yapılamadığı için çatışma e, körüklenmiş oluyor dolaylı olarak da diye yani düşünüyorum. Çok uzak, tabii tabii çok uzaklara gitmeye gerek yok. Şimdi mesela Rusya'da yeni bir kanun çıkıyor ve Rusya Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hiçe saymasına izin verecek bir e, hukuki düzenlenenin gelmesi söz konusu. E şimdi bu komşumuz, kapı komşumuz Rusya'nın,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 Bundan daha önce şey Daniel Dor diye bir araştırmacıdan bahsetmiştim, evet. daha sizinle konuşmuştuk. İsrail'den bir araştırmacı, bir bilimci kendisi ve gazeteci kökenli aslında. Onun mesela işte i̇srail Filist'in çatışmasına yönelik çalışmaları var ve tamamen medyanın resmiğini kullandığı kelimeleri inceleyerek mesela son derece akademik çalışmalar ve medyanın nasıl savaşa taraf olduğunu, nasıl çözümsüzlüğü e, körüklediğini anlatan e, tezleri var. Orada mesela kullanılan kelimeler bile mesela bir bölgenin temizlenmesi ondan sonra veyahut da işte e, geçenlerde bir haberlerde mesela toplumsal e, müdahale aracı deniyordu mesela polisin şeylerini. Evet. Toplumsal müdahale aracı dediğinizde bizden de simpatik bir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 bir hani uzaklaştırılıyor adeta. Mesela İsrail'de işte bu hani bir bölgenin temizlenmesi lafının kullanılması aslında son derece de dramatik. Bu temizlemek lafı yani bu ek evet. temizliğe maruz kalmış bir halkın böyle sonunda kamuoyunda bunun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 Cumhurbaşkanı çözdü, çözemedi. Erken evet. seçime mi gidecek? Biraz, o, biraz, o, o, önce, biraz önce sen de programa girmeden az buçuk bunu konuştuk. Aynen evet. bu kelimelerle yani sendrom evet. üzerinde durup kriz evet. bu, burada bir kriz burada değil ki çok daha geride ve temelde kriz yani. Evet bu. işte bu neden oluyor. Ankara'da olduğumuz zaman hakikaten bu çok enteresan bir maç seyreder gibi özellikle herkesin bir de kendi dedikodusu var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 Mesela o çatışma olmadan önce şöyle oldu da böyle oldu da o bölgede şunlar yaşandı. Mesela hiç bilmiyoruz yani çatışmanın yaşandığı yerlerin nasıl yerler olduğu. Bir dolu yerleşti, dağılacağız, şu gibi isimler geçiyor. Ama o bölgelerin kendi tarihini, oralarda neler yaşandığını falan hiç, hiç bildiğimi yok. Öyle yerler onlar. Evet. <gülüyor> Sanki evet. Bir, bir, bir dünya tarihinde varlı sadece o olay patlak verdiğinde...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 Evet. E, evet ya ha, hakikaten yani nesli, yeni müdür, eski müdür akıl almaz bir şey var yani, anestezi, o bir, o bir detay haberdi evet. akıl haber olmasa ama duble yol üstünden geçiyor evet. daha fazla Ya bu işte e, o çatışmaların aslında şeyinde de bahsettiğim e, yapısal Hı. özelliklerinde mesela yazılı dikkat katı çekeyim e, ekonomik işte bu refahın ve gelişmenin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 e, ...aslında sonuçları var. Çünkü e, son kertede neden niye bunu yapıyor? Neden mesela işte çatışmaya e, alet yani adet oluyor adeta? E, sorusuna cevabı bulamıyorsunuz. Mesela Daniel Dor da o İsrail'deki e, araştırmacı. Buna kendisinin de tam bir cevap veremediğini... ...çünkü kendi mesela e, uzun yıllar çalıştığı insanların beraber eee de yani sol soldan olabilirdi. Olabilir. illa ki bir şey olması söz konusu değil. Diyelim ki savaş taraftarı veya yani milliyetçi çizgi de biri. Ee, gönüllü olarak adeta bir atladıkları bir to, topluluk psikolojisi şeklinde adeta eee hoşlanarak bunun içine girdiklerimiz. Ben bahsediyordum. Türkiye'de de bunu ben gazetecilik döneminde özellikle 90'ların sonunda başladığım için o zamanlar yaşadım. Gelen telefonlarla işte mesela özellikle şöyle şöyle yazacaksınız. İşte eli kanlı terör örgütünün bilmem ne falan o jargonlarla değişirdi devamlı ama onun kalıbı kullanmak zorundaydı denirdi. Buna da kimse itiraz etmezdi çoğunluk. İtiraz edenler vardı onları da basında barındırtmadılar zaten. evet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 ee, savaşın maliyeti diye son bir araştırma çıktı Brown Üniversitesi. Evet, evet. Ee, yani 3.7 trilyon dolar gibi şeylerden bahsediyor. Hatta yani... e, uzantı olarak 4.10'da 4, 4 evet. trilyon akımda uzanabileceği ve bunun da evet. bütün 2. E, Dünya Savaşı evet. E, evet. maliyetini aşacağı, epey aşacağı düzeltilmiş enflasyon rakamlara göre de akıl almaz bir şey tabii. Ya Irak Savaşı'nın meşruiyetinin sağlanması aslında tamamen e, bir medya propagandası üzerinden oldu gene. Yani medya o e, savaşa onay vermeseydi. Blair'ı şunu bunu geçtim yani. Hani, e, başka siyasetçilerin kendilerini geçtim. Medya buna son derece e, hani İngilizce flimsy diye bir laf vardır. Böyle yani şey böyle artık bir elini tutmayacak evet, böyle şey, şey, eprimiş.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 ee, öte yakasını yansıtmaya çalışarak e, bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama yani e, tabii mesela bu raporda benim bahsettiğim raporda e, çatışmanın mesela körüklenmesinin en büyük sebeplerden biri olarak medya tarafından. Sistematik bir sessizlik ve özellikle bir tarafın ve savaşın gerçek mağdurlarının, so ha, hikayelerinin ee, yaşadıklarının e, savaş bölgesindeki insanların bizzat savaşın içinde kalan sivillerin yaşadıklarının yansıtılmaması bunun tamamen göz ardı edilmesi Hı. mesela bir e, ha, hafızanın olabilir. deliğine atılması tamamen evet yani ben evet. leksizlik değil hasta deliğine işte ya yani Irak'ta yalnız Öfim zaten yalnız Irak'tı tabii evet. Afganistan, Filistin, Gazze evet. meselelerini falan hepsini de içeriyor Pakistan'ı da içeriyor Tabii bundan bahsederken hani savaş mağdurlarının söylemleri derken biri gerçekten sivil insanları konuyla hiç alakası olmayan, siyaseten veyahut da hiçbir başka bakımdan ilgisi olmayanların hikayelerini de demek istiyorum birazcık da. Işte. Evet. Yani el, elbette mesela işte Türkiye'de işte BDP'nin başına yerliği vesaire son derece işte hani işin politik aktörlerinin de düşmanlaştırılması, medyaya bir nevi bir nefret edilecek kişilikler olarak yansıtılması tarafı var. İşin o boyutu var. Ama tabii bu son derece yanlış ve BDP'nin meclise girdiği ilk günden beri farklı isimlerle bunu yaşadık zaten. Bunu özellikle ben Macaristan'dayken mesela Türkiye haberleri seyrederken bir çok çarpıyordu. Yani bu o kadar bir gagalama ve nefretle yaklaşma söz konusuydu ki BDP'lilere her zaman yani o yani şimdi bu iş ama bir de tamamen hiç hiç konuyla alakası aslında olmayabilecek tek e, hayatta şanssızlığı diyelim e, belli bir noktada doğmuş olması ve orada savaşın olması e, olan insanlar var çocuklar var kadınlar vesaire bir dezavantajlı gruplar bir sürü onların hikayelerini hiç bilmiyoruz şimdi mesela yeni yeni Türkiye'de e, hala duymaya başlamadık aslında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 Yaşa, yaşamam. Gene işte bu laf da mesela, geçici evet, güvenlik bölgesi. Evet bu laf tabii. başlı başına. <gülüyor> geçici güvenlik bölgesi. Kim yaratıyor <gülüyor> evet, bunları acaba ya? Evet, Müthiş bir evet, şey. Savaş ya. alanı aslında. <gülüyor> <gülüyor> savaş alanına geçici güvenlik bölgesi diyoruz. Evet ha? evet evet. İşte bir şey dedi mesela Güney Asya'da da aynı şekilde. Yani şeyler e, mesela özellikle Müslüman vesaire orada o dini çatışmalarda olduğu için ee, Müslüman mesela şeylere göçmenlere e, e, sızanlar falan gibi bir kelime kullanıyormuş mesela e zaten e, genel evet. geçer tabirde kaçak göçmen, illelal göçmen. Evet, illegal, illegal göçmen. Nancı i̇şte bahsettiğimiz gibi... bir laf yani evet. hemen hemen suçlu ilan ediyoruz zaten kanun dışı adam ya yani. evet, ya da evet, kadın evet. ya da çocuk. Evet evet i̇şte bu dilin ölçü işte kullanımı vesaire bir, bir de tabii e, medyanın her zaman bir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 can alıcı bir nokta. Bunu herhalde konuşmaya da devam edeceğiz. Evet. Kapadan önce ama son şeye tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bu Rusya'nın Rus, kanuni düzenlemesine işte o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını sayma ya yönelik. Bu aslında bölgenin giderek nasıl Avrupa'dan uzaklaştığını, Avrupa'daki krizin, kendi içindeki krizin Avrupa'nın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 Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açıkgaste. Alp Ulagaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Mahir. Ee, basketbolla başlayalım belki kadın kadınlar kızlar basket takımının durumu üzerinde biraz konuşalım. Bayanlar. Ya. Bayanlar dem. <gülüyor> evet. Bayanlar basketbolda işte federasyon bir hamle yaptı bir buçuk yıl önce. Artık bayanlar terimini kullanmıyoruz. Kadınları kullanıyoruz. Bir evet. öyle bir şey yaptılar. Ee, o yüzden basketbol kadınlar basketbol oldu. İyi bir şey bu. Evet yani o oyunculuk ettiler. Tabii şeyi konuşmuştuk zaten. Diğer federasyonlardan gelen buna komik reaksiyonları konuşmuştuk işte. Biz kadın demeyiz bayan diyoruz falan diye. <gülüyor> Neyse şeye dönelim. Asıl konumuza gelelim. Avrupa Şampiyonası oynuyor Polonya'da yaklaşık 10 gündür. Eee ee, ve Türkiye'de hani son 4 şampiyonundur olduğu gibi finallerin gediklerinden biri artık bir takım sayısı arttırıldı 12'den 16'ya yani. yani Türkiye'nin de işte kadın basketbolu ilk takımlar üzerinde seviyesi 9-12 o civar yani çeyrek sünnesi geçen sefer hani bir bunu sünnesinin arasında da gedikli olmak üzere bir şey var ee, uzun vadeli bir çaba var ee, bu çabanın memleğini aldılar dün Çeyrek final maçı vardı ve hani Türkiye aslında turnuvanın sürprizlerinden de birini gerçekleştirip diğer grubun birincisi Karadağ'ı 56-44 yenip yarı finale yükseldi. Hmm. Ee, yani Türk kadın basketbol tarihinin en iyi sonucu şüphesiz. Ee, dediğim gibi iki kere çeyrek final vardı önce ama yarı final yoktu. Ee, Türkiye aslında turnuvaya bile orta karar başladı ve Genelde Doğu Avrupa ve Balkan takımlarının olduğu bir alan, kadın basketbolu hakim olduğu bir alan i̇şte Rusya, Litvanya, Beyaz Rusya, Hırvatistan, Karadağ, e, Slovakya, Çek Cumhuriyeti e, Fransa iyi tabii, çok geliniyor olan Avrupa şampiyonluğu vardı daha önce e, Türkiye'de ilk tur grup maçlarında e, Rusya Rusya'yı verildi Son maçta Slovakya'yı yendiler ve grup üçüncüsü oldular birinci turda ikinci sıra kaldılar ikinci tur e, da yeniden bir grup oluştu komşu gruptan gelen üç takımla iki maç daha ilk maçta Çek Cumhuriyeti ile Türkiye ve hani durum şuydu, dört maçta bir galibiyet alınmış hani takım o yeni oluşan gruptan önce beşinci altıncı olacak gibi derken e, Büyük Britanya galibiyeti geldi e, burada ayrı ülkeler değil Great Britain olarak Büyük Britanya olarak oynuyor ee, e, bir ilk takımı yani İngiltere, İskoçya gibi değil herhalde bir olimpiyat hazırlığı gözünde önünde bulundurularak o, o galibiyet aldı ve son grup maçında da beyaz usulayı yendi Türkiye ama şunu gözlemek mümkündü yani farkında çıldığı kaybettikleri maçlarda bile farkında çıldığı anlarda oyunu bırakmadılar örneğin Rusya, Litvay maçlarında hani dörde beşe indi kafa kafaya gitti ee, sonra ilgi geldi yani maçı asılan maçın her anında oyunda olan bin bir takımdan söyletmek mümkündü. Bir de tabii özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'den gelen oyuncular son geçen sezon Avrupa Ligi'nde, kadınlar Avrupa Ligi'nde kulüpleriyle çok üst düzey bir basketbol olanlar. Yani Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı herhalde her oyuncu en az 14 maç yapmıştır. Hatta belki daha fazla. Yani 15'e yakın maç oynadılar hani uluslararası tecrübe var onun meyvelerinde burada mil takım yönetimi topluyor oldu ve dünkü şeye geldik Çeleklinen maçına burada tablo ilginçti Karadağ işte Sırbistan Karadağ'da bölündükten sonra eski İgoslavya'dan çıkan herhalde 7. ülke oldu değil mi yani şeyi de sayarsak Kosova'yı da bağımsız kabul edersek Evet, ne kadar velut yani verimli bir basketbol tarlası olduğu da böylece ortaya yani çıkıyor inanılmaz tüm, bir şey yani. Tüm sporlar açısından öyle yani bölünüyor bölünüyor bölünüyor basketbol ayrıca tabii basketbol öyle. Basketbol özellikle yani. Evet, yani düşünün eski Gostavi bölünmeden önce herde 90 yılında nüfusu galiba 20 milyon civarı 20-20 yani bugünkü Romanya kadar falan ülke 7'ye bölündü belki daha da bölüncek. Ee, ama şey e, daha da başa bela oldu belki çünkü bu sefer 3-4 e, takım birden şeye katılıyor. <gülüyor> evet, çok ee, bir şey katılıyor. Avrupa Şampiyonlarına. İlginç bir yani ayrı bir inceleme konusu olmaya değer yani günün birinde. Evet. <gülüyor> Şimdi burada Kara burada tabii kimsenin beklemediği ben şey incelemedim doğrusu. Ee, hani Sırbistan Kara'daken oyuncuların kaçı o mil takımda oynuyordu. Çok tecrübesiz bir takım, takım. Yani organizasyon olarak tecrübesizlerdir. Hani yeni ülke yeni federasyon orada sıkıntı vardır mutlaka ama bu da 6'da 6 yaptılar dün akşama kadar. Herkesi yendiler ve turnuvanın büyük sürprizi birkaç takım buraya zayıflamış geldi. Örneğin son Avrupa Şampiyonu İspanya takımı biraz gençleştirmişti ve hayal kırıklığı yaşandı. Elendi mesela İspanya. Çelek bile kalamadı. Fransa son maçta ancak işte grup yılını yakaladı. Hani tecrübeli takımlarda da sıkıntı var. Çekler iyi gözüktü, Litvanya iyi. Ama Karadağ müthiş. Yani dünkü maça kadar. Ama ben dün, dünkü maç öncesi şunu düşündüm. Yani grup birincisi olarak Rusya, Fransa, İspanya yerine Karadağ istersiniz. Yani hani mil takım organizasyonu olarak biraz daha tecrübesiz. Hani bu heyecanı ilk defa yaşayan bir takımla karşılaşmak daha iyi bir de şey olacak diye düşündüm onlarda. Yani altı maçını o ne mağlupluk heyecanı yenilmedik yani onu yaratı bir stres. hakikaten öyle oldu ben maçın büyük bölümünü izledim hatta gece tekrarı vardı orada da ilk yarıya biraz daha baktım çok sıkı, sıkı savunma yapıldı karşılıklı yani sayı olmuyor maçta öyle diyelim ee, Türkiye adam adama savunmadan vazgeçmedi maç boyunca sıkı oyuncu değişikleri yaparak ee, ve ilk yarı skoru 27-24'tü zaten Karadale yine. İkinci iş tamamen değişti. Herhalde o altı maçın yorgunluğu Karadağlı e, basketbolcu'nun çıkmış olacak bir şey oldu. E, yani Tempoları müthiş düştü e, ve ikinci yarıda Türkiye önce öne geçti. Sonra da müthiş bir üçlük yüzdesiyle 14'tü 9'du bir ara. E, maçı bağladılar orada. Yani Antrenmanda bile bazen zor atılacak bir iş güçlük cüzdesiyle. 14'te 9, 3'lü müthiş tabii evet. evet. Müthiş evet. Yani iyi savunma, iyi bir şut, sabırlı hücum. Yani öne geçtikten sonra, 5-6 olduktan sonra zaten şey oldu. Müthiş bir moral bozukluğu Karadağlılar'da. E, hücum organizasyonları bozuldu ve hani, Türk oyunculara da güven geldi. E, yani orada mesela Birsel'den bahsetmek lazım Fenerbahçe'nin oyun kurcusu. Zaten Türkiye'nin en iyi oyun kurucusu. Ama dün müthişti yani hakikaten e, paslardaki sabrı oyun kurmadaki becerisiyle ve attığı birkaç kritik türlükeyle e, gecenin yıldızlarından biriydi. E, ve 56-44'luk galibiyet geldi. İkinci yarı skoru 32-17'dü. Yani 17 sayıya izin verdiler. İkinci yarıda sadece. E, ki herhalde bir 4-5'i de foildendir. Yani şutla e, sayı bulmakta çok zorlanmış karadağlılar. E, müthiş bir başarı yani. Sonuç olarak öncesi, hani çeyrek finali iyi sonuçlarda herkes ee, ve bir Türk milli takımının herhangi bir sporlana bunun Türk toprakları dışında yapması daha alamayım da çünkü e, daha önceki örneklerden biliyoruz voleybolda, basketbolda. Yani Türkiye'de olunca bir ekstra motivasyon oluyor, Türkiye dışında o şey düşüyor birden motivasyon, ee, birkaç basamak aşağı iniyor milli takımlar. Evet. O da değil. Yani. Kadın milli basketbol takımı yani yarı finalde şimdi. Yarı finalde. E, Türkiye'nin maçından sonra da Litvanya-Fransa maçı vardı. Orada da Fransa Litvanya'yı yendi. Galiba 64-58, o yani 6 ya da 8 sayı ile bir galibiyet aldı. Fransa oldu Türkiye'nin rakibi. Zaten bundan sonra artık hani şans yok şu takımı olsun diyecek bir şans yok. Türkiye-Litvanya Grup'ta yenilmişti. Fransa hiç oynamadı. Yani Turnuvada oynamadı takımlardan birisi. Yani bundan sonrası adı ekstra olacaktır. Bir de şu artı var bu yılda finali başarısı Türkiye olimpiyat elemeli oynamayı da kazandı. Ee, herhalde Avrupa'dan işte burada şampiyon olamayan 3 e, takım e, belki beşinci herhalde diğer gelecek takımlar bir olimpiyat elemesi oynayacaklar. Yani takım sporlarında 50 küsur yıldır bir Türk milli takımının olimpiyatlara katılmadığını atlatalım. Eski örnekleri var futbolda. Erkekler basketbolda ama Hatta 50 yılında, belki 60 yıl. Yani 52 olimpiyatlarından beri katılmıyor olabiliriz. Evet, önemli bir gelişme. E, diğer yarı final oynayanlar kimler? E, galiba Çek Cumhuriyeti de Rusya. E, peki, son e, bir şey, şey söyleyeyim. Evet, e, Türkiye'nin şampiyon olma şansı var mı? Türk kadın basketbol takımının Türkiye. Yani o çok ekstra olur. E, diğer Çukuroğlu Rusya grubuyla Türkiye daha önce yaptığı maçlarda iki maçta kazanması herhalde çok ihtimal değil. Ee, ama hani de en başta söyledim. Aşağı geldi hiç hiçbir maçta çok edilmedi Türkiye. Ee, her maçta kafa kafaya oynadı. Ee, maçı dengede götürmeyi başardı. Ee, ve dün dünkü diriliği takımın maçın son dakikalarında bile çok artı puan. Yani Karadalların biraz firlerin bittiğini görüp diğer maçları ben izlemedim. bilmiyorum. Yani fizik kondisyonu bugün çok önemli. Yani düşüş şey varsa diğer takımlarda yani final bile olabilir, niye olmasın? Evet, enteresan. Ne zaman oynanıyor? Ee, yarı final maçı yarın, final maçı pazar günü. Pazar günü evet. En TV sporu indiyor musun? Evet. NTV finali belki bilmiyorum. <gülüyor> bir şey olur Türkiye finale kalırsa, o zaman konuşuruz. De belki Belki o zaman <gülüyor> açık radyoda konuşuruz. Evet. O zaman çok önemli bir şey oluyor çünkü tabii. Evet, yani hele erkeklerin hani dünyadan daha fazla e, sporda çok ön planda olduğu Türkiye'de böyle bir başarı yapmakta ihtiyaç var kesinlikle. Evet oradan e, futbola geçelim e, herhalde. Futbol Federasyonu Başkanı e, seçildi biraz böyle tartışmalı ve hırgürlü oldu mu olmadı galiba seçim yani, denildi. Yani de biraz, biraz oldu e, şöyle rakip bir aday olmadığı için <gülüyor> tabi evet. başkanlık yani dünce de konuşmuştuk bunu hani şeyi tek adaylı seçim. <gülüyor> ...nasıl seçimse o... ...bunun da zaten... ...konuşacağız birazdan... ...delegeler bazında bir şey oldu sanıyorum... ...yansıması oldu... Hmm. ...3-4 hafta önce konuşmuştuk... ...yani gelen kurul delegesi olmak için... futbol federasyonunda işte belli şartlar var... ...kulüplerin temsilcileri olacaksınız... İşte ...Süperlik kulübü ise... ...başkan artı 5 temsilci... ...işte birinci ligi indiniz mi... ...bankası birinci lige galiba... ...başkan artı 3 ya da 2... ...ikinci ve üçüncülükte de var... İşte eski milli takım teknik direktörleri, federasyon başkanları, hakem temsilcisi vesaire i̇şte 250 civarı bir liste oluyor demiştim. 245 kişi hak kazanmış delege olmaya. Ee, ancak e, 245 kişi yani imzalamasına hemen hazırın cetvelini e, sadece 201-204 kişi e, başkanlık için doy kullandı. Yani 41 kişilik fila var. E, ya ben bunun biraz iyi olduğunu düşünüyorum. Yani hani tesadüf değil, e, belli bir protestiye de da memnuniyetliye dayanın düşünüyorum çok seçlendirmemiş olabilir ama e, belli kulüpler ya da belli gruplar oy vermemi tercih etmişler belli ki yani ya adaydan memnun değiller ya da bu hani, rekabet olmasından memnun değiller ama e, şeyle ilgili e, hani genel kurul gündeki iki e, gündeki iki tartışma şuydu bir Trabzonspor'un yönetim kuruluna Mustakbal yönetim kuruluna yeteri kadar e, Trabzonsporlu üye sokamadığı için seçimi protest etmesi ve bundan sonra da hiçbir futbol federasyonun kurulunda görev almayacağını bildirmesiydi. İlginç bir durum. Halbuki Mehmet Ali Aydınları öne süren kulüplerden biri olduğu söyleniyor Trabzonspor'un ama ne olduysa işte pazarlık aşamasında çünkü şu oluyor, yönetim kuruluna işte üç tane Galatasaray ligesi, iki Beşiktaş ağırlığımız olsun. Bütün şey bu çünkü federasyonda yani hem genel kurulda hem de yönetim kurulunda bir ağırla ve Türk futbolunun geleceği hakkında bir aralı sahip olup söz sahibi olmak hakkında Sabonsuza olamadığını düşünüyor ve başkan seftiksini gösterdi. Bir o gün olaylarından biri buydu. Bir ikincisi de aslında daha önce haksız ile olduğu söylenen iddia edilen bir karar vardı. Ankara Spor bir çıkar gibi bile önce sipariyelikten sonra birincilikten ihrac edilmişti. Şimdi bir bir takım itirazlara rağmen birinciyi geri alındı. Gelecek sezon birincilik. Yani süperlik değil birincilik, bankası birincilik. 19 takımla oynanacak Garip bir fikstir. 38 hafta e, böyle yamalı bohça gibi bir şey yapıldı orada da. E, i̇şte yine herhalde bir takım pazarlıklar. Çünkü o aşamada da tartışma çıkıyor. E, Melih Gökçek, Aziz Yıldırım ve e, Mehmet Ali Aydınlar şeyin e, genel kurulun yapıldığı yerler. Acı Vadem'de yapıldı bu arada hastanelerinde. E, onun hmm. mutfağına çekilip orada bir 15 dakika pazarlık ediyorlar. <gülüyor> Öyle mi? Çok evet. güzel. Yemin törenine katılıyorlar mı? Valla bilmiyorum. Bir davet varmış onlara galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı kapıları ardında pazarlık. Enteresanmış. Evet. Çok uzun. Peki onu da geçelim. E, futbol demişken River Plate'ten de bahsetmeden olmaz herhalde. Çok Latin Amerika'nın en iyi bilinen takımlarından birinin durumu. Hakikaten öyle. Hem... Başarıları ile hem formasıyla e, diagonal mı diyeyim beyaz forma üstüne şeyli kırmızı çap formasıyla nam nam e, salmış bir takım hakikaten e, yani sadece Güney Amerika değil dünyada da da çünkü e, katalaros kupası maçlarında oynuyor e, Arjantin ligi maçlarını hani Türkiye değil tüm dünyada izleyen çok ve özellikle Buenos Aires'in diğer takımı Boca Juniors'ta olan Rekabeti, ezili rekabeti. Sık sık gündeme geliyor tabii ama e, Arjantin'deki aslında büyük takımları korumak için kurulmuş küme düşmesi değil mi? Bu sefer e, River Plate'in kuyusunu kazdı ve 110 yıllık kulüp e, işte herhalde 80 küsur 90 yıllık Arjantin tarihinde ilk kez küme düştü. E, şöyle Arjantin'de a, lig sistemi de ilginç zaten. Hani ligin ilk yarısı e, Apertura açılış ligi, ikinci yarısı Clotura, Closura Kapanış ligi olarak oynanıyor ve iki şampiyon çıkıyor. Ee, bizdeki yani ilk devrin ilk devre birlik gibi oynanıyor bir şampiyon var ikinci devrede bir şampiyon daha var. Sanıyorum 25 yıldır falan böyle oynuyor, biraz daha fazla 28 üstünden beri olabilir. 20'de 28 yıldır böyle oynuyorlar sisteme. İki şampiyon aralarında da yok e, yok hayır iki, iki şampiyon iki var iki yani. Tabi tabi evet yani şey düşünün hani Türkiye'de oynansa Aralık'ta bir şampiyon ama işte bir şampiyon daha var. <Gülüyor> Öyle aslında daha çok takımı memnun edecek bir şey tabii. hatta son 7-8 sezona baktım ben hep farklı şampiyonlar var 7-8 yani farklı takım şampiyon olmuş son yıllarda hani tabii 4 yılda 8 şampiyon olacağı için hep de farklı takımlar olmuş böyle bir durum küme düşmediyse şöyle bir durum var aslında büyük takımları River River'ı, Boca'yı koruyucu bir sistem yani mevcut sezon son 3 ya da 4 sırada yalan takımlar kime düşmüyor 20 takımla birlikte son 3 sezonun herhalde Alt yani 3 Lazora 3 Apertura'nın eee alt, alt son 3 sezonda en kötü şey almış. Puan ortalamasını almış. 4 takımda en kötü ikisi düşüyor. 3.le 4.de 2. lig takımlarıyla baraj oynuyorlar. River son haftada yenilip barajda kaldı önce. Olmadık bir şey oldu çünkü son şeylerde hep kötü. River liği var, 14 falan puan ortalaması son dörtte kalacak şekilde kötü olmayacaklar. İşte Baraj'da kurtarımı derken Baraj'ın ilk maçında 2-0 kaybettiler ve rövanş maçı ee, geçen pazar akşamıydı herhalde Monumental Stadı'nda. Orada da 6. dakika öne geçmelerine rağmen 1 bitirilen maçı penaltide kaçırdılar ve tabii ortalık karıştı. Kımı düştü takım tabii. şimdi e, ön önce olaylar çıktı. Ben görüntülerin hani bir kısmını gördüm. Polis sahaya inmeye çalışan istedi talizikleri sokuyordu ama bu şehirde de olaylar olmuş. Dış güçlerin etkisi de tartışılıyor mu burada? Brezilya Brezilya ajanları tadımıza <gülüyor> şey sokarak temsil sokarak. Bence tabii orada ki, iş güç, iç güçlere yoğun. Boka muhtem, tabii Boka tabii şey vardır. Hatta ilk günlerde olayların büyük iki kişinin ölmesi falan ben şey diyorum hani Allah Allah Bokallar geçmiyorlar ama herhalde beklediler olayların biraz etişmesini. Dünyada önceki gün gördüm ilk kez işte. Seneye yani. şeyi kimle oynayacağız? Hani oynayacak takım aranıyor. ya yani dağ geçmişler. Tabii. Bir de tabii senin biraz önce anlattığın bu fikstür düşme zorlukları filan dolayısıyla şimdi daha da çıkması da daha güç olabilir bu durumda River'in. Evet yani ikideyi almak zorunda. Sen tabii kinciye düşünce takım nasıl mali güç kaybediyor Arjantin'i bilmiyorum hakikaten oranın futbol ekonomisini ee, hani. Türkiye'de de kaybediyorsunuz ama belki çok bir sürü oyuncusu sonunda kalacak bir şeyi denkleştirmek için. O tabii kadronun zayıflaması anlamına gelebilir. Ama hani şu Arjantin'de çok kökü takımı böyle kökü takımlarda da şey olur birden bir seferberlik ilan edilir. İşte taraftar elini cebine atar. 20 bin kombine 40 bin kombine satılır falan. Hmm. Takım çıkar birden hemen ertesi sene ya da iki sene sonra. Ama şey hani Arjantin açısından önemli bir haftaydı hakikaten ve şey Sonra şu, özellikle bloklarda şu değerler yapıldı? Hani küme düşmeyen kim kaldı dünyada önde gelen ülkelerde? Hakikaten az takım var. Yani ya da ikincilikte hiç oynamayan diyelim. Çünkü e, ikincilikte oynayıp sonra belirgi çıkıp, Hani 80-90 yıldır düşmeyenler var Arsenal gibi İngiltere'de mesela. E, ama mesela İngiltere'de bir altlikte oynamamış takım yoktur. Yani, şey yok 1888'den beri en üst ligde oynayan bir takım yok, mevcut değil, ee, İtalya'da bir tek Inter kaldı, Almanya'da lig sistemi zaten 63'te başlıyor, bir tek Hamburg var en başından beri oynayan, İspanya'da Real Madrid Barcelona Atletico Bilbao, fazla değil örnekler. Evet. Peki e, futbol demişken bir de e, şu şeyden de kısaca bahsetmek e, gerekebilir galiba. Bu e, UEFA'nın 2011-21 yaş altı finalleri Danimarka'da sona ererek. Evet, evet. Filistin'den de e, UEFA'dan 2013 turnuvasının İsrail'de düzenlenmesi İsrail'de. kararına iptal etmesi talebi geliyor. Gazze'deki futbol kulüpleri, yöneticiler, oyuncular ve diğer Filistinli spor insanları. UEFA Başkanı Michel Platini'ye bir mektup yazmışlar ve UEFA'yı İsrail'in Filistinlilerin haklarını şiddetle ezdiği için ödüllendirmemeye çağırıyorlar. Bu önemli çünkü işte mesela Eyman, Elkürt, Şadi Shibaki ve Veci Muşatı adlı futbolcular zaten Rafah'ta öldürülmüşler Rafaht, galiba değil mi? E, şeyde, 2008 galiba değil mi? 2007 mi? E, 1400'den fazla bu şey büyük Saldırıda evet 2008-2009 arasında. E, Refah Ulusal Stadyumunu da yerle bir etmişler bombardımanla tabii. Yani İsrail'in o zamanki saldırılarında yani Filistin futbolcu ciddi bir darbe yemiş. Zaten işte hani kıt kaynaklarla kendini tanıtlamaya çalışan işte, bir mil takımları var. Arada sırada maç yapıyorlar ama hani, dünya pas elemelerine falan girmediler herhalde bildiğim kadarıyla. Ee, İsrail'de herhalde 2013 e, Avrupa eski tabiri bir mitral ya da 21-6 şampiyonasını herhalde yakın dönemde almış. yani Çünkü çok uzun mali verimi herhalde geçen sezon sonunda falan aldı. Ee, Platin'in de daha önce aslında İsrail'in e, bu Filistin'e yönelik yaptırımlarına, Karşı bir demeci olmuş, ona da güvenerek böyle bir kampanya başlatıldı. Hani İsraili yapılmasın. Evet, yani Şanlı. geçen geçen Eylül'de daha İsraili kamuoyu önünde de net olarak kınamış. Şimdi tabii hem kanunsuz işgal, apartheid uygulaması olduğu söylenen bir ülkeye de turnuva ev sahipliği yapma onurunu vermesi karşısında şokiy olduk diyor. İsrail apartheidına kırmızı kart kampanyasının koordinatörü Haydar Eydi. Tabii şöyle şeyler olur şimdi. Ama Filistin Asya Konfederasyonu'nda, İsrail Avrupa'da falan diye şeyler. <gülüyor> <Evet. gülüyor> i̇şte İsrail coğrafya olarak Asya'da olmasına rağmen basketbolda yıllardır öyle zaten. Hani 50 yıldır öyle de futbolda da 91-92'de UEFA'ya katıldı. Ee, yani ne kulüpler düzeyinde ne takımlar üzerinde düzeyinde artık şeyle önemiyor. Asya'ya da Afrika takımlarıyla oynamıyorlar. Bir de başka bir problem daha var. Yani e, bu 21 yaş altı turnuvası için yeni bir yer seçin diyorlar ama e, bir de taraftar sitesinden şöyle bir not var. Filistin milli takımının dört futbolcusu 23 Haziran günkü olimpiyat elemelerinde Bahreyn'le Batı Şehriye'de yapılan maçta oynamaları için Gazze'den çıkmalarını engellenmiş. Yani Gazze'den Batı Şehriye'ye gitmelerine bile izin vermemiş İsrail. Bir de böyle bir durum varken kıtamı değiştirecekler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani çok uh... onlar da erken gitselermiş kardeşim. Falan hani şey hazır tabii orada. Şey hazırdı. Biz bilmiyoruz. Olimpia falan bilmeyizdi. Orada bahane bulunur. Ee, e, otobüsle gidiyorlarsa şey... lastiklerini falan da kontrol etmelerinde fayda var yani. Yürüsünler kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Yürüsünler. Evet. Yani şey ne olur tabii. Forda e, şey etkili olur mu yani Avrupa 21 6 tabii ne hani bir Şampiyonlar Ligi ne Avrupa Şampiyonası ne dünyanın biraz ee, şeylerin daha çok e, televizyondan falan yayınlanıyor ama hani oyuncu izleme ajanslarının falan hani daha biraz da ufak bir turnuva olduğu için şeyi az etkisi az ee, böyle bir kampanyada ne olur bilmiyorsun hmm. tabii. Hayır, şey ya yani müthiş bir çift standart var daha geçen ayda Michel Platini'nin çünkü hem İsrail'i kınamış Filistinli futbolcular hmm. üzerinde. E, seyahat kısıtlamalarından dolayı da zaten kınamış ve UEFA'dan ihraç etmekle federasyondan tehdit ama etmiş. Ama bu ihraç bunu... lafları bir şey oldu işte. En son Bosna Hersey oldu. Federasyondaki bir takım uygunsuzluklar yüzünden FIFA askıya almıştı. Elini. Ama bunu, bunun üstüne bile zaten daha yeni 23 Haziran'da Hı. olimpiyat elemelerinde maçta Gazze'den çıkmalarını engellemiş. Yani kör gözün parmağına bir şey ama bir şey olmayacaktır herhalde diyorsun. Yani şöyle işte bu takı şeyler gelir Biraz hani böyle o başkanlar UEFA, FIFA böyle Ufak bir sopa gösterir Şunu zaten şunu yapın işte izin verin ee, O ülke önce Ülke fedasyonu şey der İşlerimize karışamazsınız gibi bir şey yapar Sonra tabi biraz şeye gelir izah gelir ve evet, şey olurum Bir, bir sonraki Filistin'in maçında Dört futbolcu izin verirler falan Yani böyle bir günü kurtaracak birkaç hareketle ee, Şey olur diyorum ee, Diye düşünüyorum eee, yani Platin daha ancak İsrail kınama şeyleri de Biraz göstermelik olduğunu düşünüyorum. Ben ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum hakikaten. Hani olmalıdır ama, ama sorarsanız olacak mı şampiyon olunmaz. İsrail Futbol Federasyonu'na da İsrail yönetimi de şey yapar hükümeti de işte birkaç kendince jest olduğunu düşündü. Aslında zaten olması gereken şeyi yapar. Hani futbolcuları bu sefer geçirir mesela izin verir. Evet tabii. Falan ha. Evet yani gene de işte insanların şey yapması istemiyor. Yani çok sayıda 42 Filistin Futbol Kulübü ve 37 yönetici, oyuncu ve Filistin'in diğer ileri gelen spor simaları tarafından imzalanmış mektup. Şimdi başka şeyleri de Platini'ye e-tool kullanılarak kendi mektup verenizi yazın ve sosyal medyayı kullanarak farklı eylem biçimleri yürütebilmek için Facebook'ta yani katılın için, diyorlar. Etkili olması için şu lazım. Bu hani bir yol elbette. Hani bir sivil inisiyatif ama futbol dünyasının içinden bir boykot tehdidi bir tepki gelmesi lazım. Bu da hani oranın büyüklerinden. Hani kulüpler düzeyinde olsaydı mesela bu Real Madrid, Barcelona, Bayern Münich, yani Oradan şu biz oynamıyoruz, gitmeyiz. Şimdi şu. Yani İngiltere, Fransa, Almanya İtalya futbol fiyatasyonu şunu derse İspanya Kardeşim biz elemeleri geçen oraya gitmeyeceğiz Oynamıyoruz İsrail'de biz derse şimdiden Ha o zaman olur böyle bir Kaçlar kalkar ama öbür türlü e, Şeyde Yani UEFA ya da FIFA gibi kurumlar Hani bu tip tepkileri Sümen alt edeceklerdir e, Şeyin futbolun için hakikaten ciddi bir şey gelmeli Belki o federasyonunu olacak bir şey lazım o zaman yani İspanya'da İspanya Futbol Federasyonu çünkü. Belki yeni, yeni seçilen başkanıyla Türk Futbol Federasyonu Türkiye'den dur duruma vaziyet eder. Neden olmasın? One minute He. deyip. <gülüyor> Bizde tabii tersi oluyor. İsrail karşı bir şey yapıyorsun o şeyi dönüyor birden. Hain Yahudiler kanalına yani antisemitiz bir şey dönüyor anında. Tamamen <gülüyor> şeyler karışıyor. Ee, kavramlar karışıyor birden hani. Evet. Ee, aynı şeymiş gibi düşündüm. Ee, Futbolcu yuvalamalara falan gidiyor değil mi? falan yani. revim o defol falan. Ne <gülüyor> alakası var? İsrail'in hükümetinin yaptığıyla. Bakın bir daha yani... anlatalım filan <gülüyor> diye başlayacağız değil mi? Bakın, <gülüyor> ha, mesele evet, böyle olsun. değil. Peki bir... bizim Federer'in girişmesi daha iyi olur. Daha iyi olur evet. <gülüyor> Karışıyor. Bir, bir de son olarak bir cümleyle Federer'in elenmiş olduğu haberini Değilmeni. Şu anda aldık falan. Şu <gülüyor> <an>. <gülüyor> Değil <gülüyor> tabii. Wimbledon'u atladık aslında bugün diğer konuların arasında kaldı. Ee, geçen hafta ben de öyle bir haber yapmıştım. Wimbledon'un 4 favorisi diye uh, Björn Brock öyle bir röportaj vermişti işte. Hani 4'ten çok iyi evet, e, tenisçi var. İşte müthiş yarı finaleyle izledi ama bir yarı finale gelemedi. Hatta burada belki en MB4'u gösteren isim. Daha önce 6 kez Wimbledon'u kazanmış. Federer içerek finalde Fransız Jo-Wilfried Songa'ya hem de 2-0 önde olduğu halde setlerde 3-2 mağlup oldu. Evet. Çok e, bekleyen yani ele maçın gidişatından beklenmeyecek bir sonuçtu. Ben Songun'un hani fizik gücü, servisiyle Federer'i zorlayabileceğini düşünüyorum ama 2-0 olduktan sonra kariyerinde galiba 178 hiç maç hiç kaybetmedi 2-0'dan maç ve o tecrübeyle dedim işi bitirir artık. Ama son sette de çeviremedi yani maçı ilk oyununda servisi kırıldıktan sonra çeviremedi. Şimdi bugün Tarkitler yarı finalleri var. İlk maç Jokovic son gol oynayacak. Sonra da Nadal Murray. Ee, Murray de çok formda ve e, kendisi İskoç olduğu için İngilizler demeyelim. Britanyalılar müthiş umut besliyorlar. Yani, e, daha ilk bir maçlarında bile bir sayı oluyor. Bütün tribünler ayakta. Hani, finale yükselir bir şey düşünemiyorum ne olur herhalde. Ertesi gün bütün e, quality paperlar dahil Britanya basının e, birinci sayfasında <gülüyor> evet. yarım sayfa fotoğrafının olacağına eminim. Böyle bir şey olursa. Ee, oradan da bir sürpriz gelebilir Murray tarafından. Bir de Djokovic hep gölgede kaldı. Ee, diğer isimlerin arasında. Ee, bugün finalist olursa dünyada bir numara olmayı garantiliyor. Birinci moralinin için. İkincisi de o hafif e, yılın ilk altı enimi geçirip burada biraz şeyde kalmanın, geri planda kalmanın şeyini değerlendirebilir. hani O üzerinde e, bir baskı hissetmeden geldi buraya kadar. Bu antacı değerlendirebilir. Ee, Pazar yani mı final Final pazar günü erkekler finali. Kadınlarda da Maria Şarapova 7 yıl sonra tekrar Wimbledon finalinde yarın çek Kivito oynayacak. Turnuva başından beri herkes şampiyonluk adayı gösteriyordu Şarapova'yı. Hakikaten dün de çok kötü servis atmasına rağmen bol bol çift satı yapmasına rağmen finale yükseldi. 17 yaşında kazanmıştı. Şimdi artık 24 yaşında bir Şarapova var. Ee, onun da dönüş olacak. Evet, Yarın süre, süreyi de açtık ama son e, favorilerini sorayım. Ee, Kadınlar da erkekler. Yani şarap o çokoları basıyor. Çok zor bir şey olmayacak. Erkeklerde ben bu şeyle cokov diyorum bu sefer. Evet. E, baskı altında olmama özelliğiyle. Tamam. Çok Peki göreceğiz. Evet. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ula Gaylı Spor Evet, böylece de Alp'le beraber Açık Gazetenin de sonuna gelmiş olduk. Bu haftaki Açık Gazeteler bitti. Çok yoğun bir hafta ve önümüzdeki hafta daha da yoğun geçeceğe benziyor. Bütün yani Avrupa neredeyse ayakta. Yunanistan, Polonya, İngiltere ve hatta şeyde de Belarus'ta da o sözünü edemediğimiz ama önemli şeyler var. Onun dışında bütün Orta Doğu ayakta Arap ülkeleri ve de Gazze'ye yürüşte yürüyüşte yani yelken açma filo da geçiyor ayakta değil. Suyun üzerinde olduğunu umut ediyoruz. Bütün sabotaj ve şantajlara rağmen Bakalım nasıl bir hafta bekliyor bizi. Bu arada ee, Macahel'de de HES'ten şirket yine vazgeçmiş. Hmm. Papa'daki şirketten sonra Macahel'de de şirket vazgeçmiş. Evet o da günün iyi haberiyle de bitirelim. Zaten bu son verdiğim bütün haberlerin hepsinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Haberler iyi. Haberler iyi. Yemin törenine de boş verelim. Belçika Hüküme siz devam ediyor Evet. Bir seneden fazla. <gülüyor> bir şey de olmuyor. Gayet sağlam ayakta. Aslında ya. o da hükümetlerin gerçekte ne işe yaradığı konusunda belki Belçika ile karşılaştırmaz e, ama <gülüyor> bir şey fikir veriyor. Neyse bu işin espri kısmı tabii. ciddiye alınmasın. Peki bitirdik ve bugün Willie Dixon'ın 1915'te bugün doğmuş olduğu doğum günü blues şarkıcı gitarist ve blues'un nesi? İşte en büyüğü filan gibi ünvanları da var kendisine. Poet Laureate ne demek? E, kurucu şairi gibi evet. mi? Yani ödüllü şairi filan. E i̇şte neyse 500'den fazla şarkısı var. Blues, türküsü yazmış ve klasikler var bunların arasında pek çok kişi tarafından da seslendirilen biz onlardan ya ve Rolling Stones, Led Zeppelin gibi de çok önemli gruplar üzerinde de etki yaratmış ve 1992'de ölmüş olan bu büyük bluescunun en iyi bilinen klasik parçalarından biriyle de veda ediyoruz size Hoochie Hoochie Man. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Just a woman told my mother before I was born, you got a boy child coming. He gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump and shout. Then they will wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got to jam the kangaroo. I got to mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then they will or no? I'm the hoochie coochie man, but you know I'm here. seven hours, on the seven days, on the seven months, the seven doctors say he were born for good luck, and that you see, I got $700, don't you mess with me, but you know gaste Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41